Hello. Seher Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Benim hocamın bir sorum olacaktı. Hay hay. Dolgu yaptırmıştım, bir de Hı -hı. kanal tedavisi yaptırmıştım. Abdest salırken bu cahitsin, yani kabul olur mu diye öğrenecektim. Kabul olmasa ne yapabilirim? Tamam, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar efendim. Dolgu yapan bir kardeşimizin endişe etmemesi lazım. Bazı kardeşlerimiz, hoca arkadaşlarımız bu dolgu yapılırken filanca mezhebe göre niyetlenip işte Şafii mezhebine göre niyetlenip ondan sonra dolguyu yaptırmak, kaplama yaptırmak gerekir. Çünkü onun altı hala hükmen şeydir vesaire gibi anlaşılıyor. Bu e, bu, bu tür kıyaslamalar hakikaten dini, dini noktaya zaten Müslümanlara biraz zorluk getiriyor. Yani e, hüküm odur ki bir şey e, üzerine kalıcı bir kap koyduğunuz zaman onun hükmünü zaten alır. Dolayısıyla e, filanca mezhebe göre niyetle bu mezhebe göre niyetlen diye bir takım şeyin e, teşebbüslerin çok isabetli olmadığı kanaatinden mi? Bunu söyleyen kardeşimizi de dışlamak anlamında böyle bir şey haşa gör, düşüncemiz olmaz. Ama e, Müslümanların ço çoğunluğun kanaatine göre e, bu konuda... E, ...endişe edecek bir şey olmadığını söyleyelim. Evet.